Çocuklayıp geçmeyin, her salı ve çarşamba Türkiye Saatiyle 11'de, radyonuz Burç Efendi. Efendim merhaba, Burç Efendi stüdyolarından sesimizin ulaştığı her noktaya, sesimizin ulaştığı her noktadaki anne ve babalara, çocuklara selamlarla, Saygılarla programımıza başlamak istiyorum. Çocuk deyip geçmeyin programının çarşamba günkü formatında göndermiş olduğunuz sorulara, e-mail ile gönderdiğiniz sorulara yahut SMS ile göndermiş olduğunuz sorulara daha çok vakit ayırmaya çalışıyoruz. Çünkü dinleyicilerimiz yoğun olarak e-mail ve SMS gönderiyorlar. Onları canlı yayın içerisinde salı günkü canlı yayın içerisinde ele almamız çok da kolay olmuyor. O yüzden çarşamba günkü yani bugünkü yayınımızda dinleyicilerimizden gelen mesajlara yer vermeye çalışıyoruz. Mümkün olduğunca eğer sorularınız var ise cep telefonlarınızın mesaj bölümüne girdiğinizde büyük harfler ile burç yazdığınızda bir boşluk bırakıp sorunuzu yazıp 3077'ye gönderebilirsiniz. Gönderdiğiniz soru önümüzdeki bilgisayara düşüyor ve biz de sorunuzu cevaplandırmaya çalışacağız. Şu anda soru gönderen dinleyicilerimizin sorularını cevaplandırdığımız gibi. Efendim merhaba diyoruz tekrardan ve ilk sorumuza başlıyoruz. Merhaba Amerika'dan bile sizleri dinliyor olmak çok güzel. Evet Burç efemin belki de en güzel taraflarından bir taraf dünyanın her tarafından dinleniyor olması ve dinleyicilerin dünyanın her bir tarafına yaygın olarak programa katılıyor olması. 7 yaşında bir oğlum var diyor dinleyicimiz zeki çalışmayı sevse de çalışkan sevmese de çalışkan ve ukela bir çocuk benim ve babasının söylediklerinin tam tersini yapmaya çalışıyor. Yaptığı yanlışların bile Doğru olduğunu bize Kabullendirmeye çalışıyor Ben annesi olarak sabretmeye Çalışsam da bu durum bizi Bunaltıyor ve zaman zaman özellikle Eşim sinirlendiğinde Bağırarak bunun yanlış Olduğunu ona anlatmaya Çalışıyor oğlum bu Gergin ortamda dahi Söyleyeceğinden geri kalmıyor Hala konuşmaya devam ediyor Eşim ve ben Çoğu zaman güzelce konuşarak meseleleri oğluma anlatmaya açıklamaya çalışırız ama o yine de kendi düşüncelerinden vazgeçmez ısrarla bildiğini okumaya devam eder ve sonunda da bizi sinirlendirmeyi başarır. Bu kısır döngü böyle devam edip gidiyor ne yapmalıyız bilgilendirirseniz seviniriz diyor dinleyicimiz Amerika'dan. Şimdi delikanlı 7 yaşında. 7 yaşın bir özelliği var. Bu yaş çocuğun evin içerisinde, aile içerisinde bir statü kazandığı yaştır. Artık çocuk 7 yaşından önce, önceki çocukluk vaziyetindeki çocuk değil, artık belli şeyleri konuşmak isteyen, belli şeyleri paylaşmak isteyen, doğru ya da yanlış ama kendisini ifade etmek için çırpınan, ve ifade edebildiğince mutlu olan bir dönemin içerisine girmiştir. 7 yaş dönemi. Eskiler 7 yaşındaki çocuğa artık efendi derler idi. Efendi. Hani şimdilerde diyoruz ya. Oğlum efendi olsana. İşte o efendi olsana yaşı 7 yaşından sonra kazanılan bir statü aslında aile içerisinde. Dolayısıyla 7 yaşından... Büyük olan çocuğunuzu artık önce de azarlayamazsınız ama yedi yaşından sonra çocuğunuzu azarlayamazsınız. Tersleyemezsiniz. Küçük düşürücü sözlerden ve imalardan kaçınmanız lazım. Yedi yaş çünkü efendi olduğu yaştır çocuğun. Efendilik statüsünü elde ettiği yaştır. Peki efendi olunca ne olur? Efendilik statüsünü elde edince ne olur? Efendi olan çocuk artık aile içerisindeki istişare masasına oturmaya hak kazanır. Nasıl yani istişare masası da nedir diye sormuyorsunuzdur umarım. Çünkü aile, ailenin temel dinamiklerinden bir tanesi de aile içerisindeki programlanmış bir takım alışkanlıklarla aile aile olur. Bunların başında da ailelerin haftada bir kez yapacağı toplantılar ile, aile toplantıları ile o aile idare ediliyor olması gerekir. Yoksa ben bu evin babasıyım, işte istediğimi söylerim, yaparım, ederim, çatarımla olmaz aile idaresi. Yahut da ya babanız zaten geldiği gittiği yok, ben işte şunu söyle yapacağım, bunu böyle yapacağımla olmaz. Ya aile bütünlüğünün sağlanabilmesi için istişare ortamı, her ailede mutlaka olması gerekli olan bir ortamdır. Çünkü 7 yaşından sonra çocuk artık efendi statüsüne elde ettiği için o masada istişare yaptığınız, toplantı yaptığınız masada çocuğunuza artık o hakkı, konuşabilme hakkını verebilmeniz lazım. O statüyle birlikte verebilmeniz lazım. Çünkü çocuk artık 7 yaşından sonra bir aidiyet duygusu geliştirmesi lazım benim ailem diyebilmesi lazım. Benim aileme ait normlar diyebilmesi lazım. Bizim ailemizde örneğin içki içilmez diyebilmesi lazım. Onu diyebilmesi için. Bizim ailemizde yalan söylenmez diyebilmesi için. O bizim kelimesini kullanabilmek için en önemli faktörlerden bir faktör istişare masasının etrafına anne, baba, yedi yaşını geçmiş olan çocuk, Abla, kardeş oturuyor olması lazım. Böylelikle çocuk ailenin içerisinde bir aidiyet duygusunu hissederek, konuyu konuşmak istediği konuyu istişare masasına getirerek ve o istişare masasında da düşüncelerini olduğu gibi söyleyebilme özgürlüğüne sahip olarak sunabiliyor ise işte çocuğun gelişimine, ruhi gelişimine en büyük katkıyı sağlıyorsunuz demektir. Şimdi sorumuza dönersek Amerika'dan yazan dinleyicimizin sorusuna dönersek günlük koşuşturma içerisinde çocuk bir takım isteklerde ve taleplerde bulunuyor. Anne baba karşı çıkıyor çocuk o talebini yerine getirmek için ısrar ediyor. Anne diyor ki yanlış söylüyorsun diyor baba baskı yapıyor ikna etmeye çalışıyor sinirler geriliyor ve çocuk o gergin ortamda bile hala kendini ifade etmeye çalışıyor. İşte bu ailede Toplantı kültürünün oturmasıyla birdenbire sihirli değnekle ortadan kaldırılabilecek bir sorundur aslında. Örneğin çocuk teknolojik bir oyun istiyor veya bilgisayarına yeni bir oyun istiyor. Babasına bunu söyledi ve da dedi ki hayır bu oyun çok tehlikeli bir oyun. E, savaş figürleri var içerisinde şiddet içerici bir oyun almam dedi. İstişare masasında değil ama dışarıda. Halbuki istişare kültürü olan bir aile... Problemleri veya çocuğun istek ve taleplerini acil olanlar hariç tabii ki istişareye havale etmesi lazım, toplantıya havale etmesi lazım. Oğlum tamam sen eve yeni bir bilgisayar istiyorsun ama şu anda bunu konuşmayalım istersen istişarede gündeme getir bunu. İstişarede konuşalım, İstişarede karara bağlamaya çalışalım. Diyerek istişareye havale etmesi lazım. Yoksa bilgisayarcının önden geçerken çocuğun oradaki çılgınlıklarını, çocuğun oradaki isteklerini durdurmaya çalışmak iyi bir yönetim değil. Peki istişareye geldik ve çocuk orada dile getirdi. Babacığım ben bir laptop istiyorum. E, ailenin de imkanı yok. Yahut da zaten evde bir, o işi görebilecek bir başka bilgisayar var. İşte hiç bıkmadan, yorulmadan Çocuğun anlayabileceği seviyede ve düşüncenizin neden laptop alınmasına uygun bulmadığınızı düzgün kelimeler ile çocuğu da o anda bir efendi yerine bir insan yerine koyarak ikna ederek değil anlaşmaya çalışarak bir çözüme doğru gitmeniz lazım. Siz söylemeniz lazım illaki eşinizle her zaman bir çepe oluşturup çocuğunuzun karşısına çıkmak değil bazen de çocuğunuzun isteklerinin yanında anne de olabilir. Anne ile çocuk birlikte belki babadan bir şey isteyebilir. Baba kendi durumunu izah etmek için illa bu maddi olan bir şey değildir belki. Manevi bir takım şeyler de olabilir. Babanın bir takım istekleri olabilir veya annenin bir takım istekleri olabilir. Ama o istişare masasında aile, aile olduğunu hissedebilecek derecede herkes düşüncelerini özgürce söyleyebileceği bir ortam olması lazım. Bu ortam eğer sağlanır ise ve günü birlik istekler veya arzular istişare ortamına ertelenir ise, istişare günü ertelenir ise ailede birçok problemin aslında ne kadar da kolay çözülebileceğini ve aile olmanın keyfinin ne kadar da güzel olabileceğini o zaman görülebilir. Peki istişare nasıl yapılması lazım? Hemen ona da kısaca değinmeye çalışayım. İstişare haftanın bir günü ve belirli olan bir saatte olması lazım. Yani bu hafta 5'te yapalım, önümüzdeki hafta 2'de yapalım, gelecek hafta yapmayalım da 2 hafta sonra yapalım diye değil, hayır. İstişare aile mekanizmasının işleyişindeki en önemli unsur olduğu için randevüler o gün alınmaz. Eve misafir o gün kabul edilemez. O gün dışarıya çıkılmaz, yani o, o saatte misafirliğe gidilmez. Örneğin cuma akşamı saat 8'de bizim istişaremiz başlar... 10'da biter. 8 ile 10 arasında istişare saatidir. İşte aile dostunuz telefon etti. Cuma akşamı size gelmeyi düşünüyorduk. Şunu diyebilme özgürlüğüne lütfen sahip olun. Ama bizim cuma günü planladığımız bir başka program vardı. Keşke başka bir güne sizi kabul etsek diyebilin. Yoksa... Aa, bugün misafirimiz gelecekmiş istişare olmaz. Hayır bu çok daha önemli. Aile birliğinin oluşturulması, sorunların çözülebilmesi, sorunların bir kanser olmadan önce çözülebilmesi için istişare ailenin en önemli mekanizmasıdır. Bir bakın hangi idare, hangi kurum idare edilirken, hangi birim, hangi 3-5 kişinin bulunduğu bir ortam idare edilirken istişaresiz iş yapılır ki veya istişaresiz bir iş Hangi bir iş başarılı olabilir ki sorumluluğu paylaşma adına, alınan kararların uygulanması adına istişare bir ailenin en önemli temel dinamiğidir. Dolayısıyla 7 yaşındaki çocuğu olan Amerika'dan dinleyicimize tavsiyem şu ki ailede hiç vakit kaybetmeden istişare kültürünü, istişare alışkanlığını başlatsınlar. Bu bir. İkincisi çok zeki diyor çocuğumuz. Çok zeki olan çocuğunuzun karşısında aynı bilgi birikiminle çıkabilmeniz için kendinizi birazcık daha yukarıya doğru çekmeniz lazım belki de. Çocuğunuz bir takım isteklerde bulunabilir. Bu isteklerin önüne geçmek yerine karşılıklı olarak anlaşarak o istişare masasından kalkmanız lazım. Ve bu anlaşmayı da hep birlikte onaylayarak kalkmanız lazım. Evet dinleyicimize şimdilik söyleyebileceklerim bunlar... Bir başka dinleyicimizin sorusuna geçmeden önce dün yarım bıraktığımız bir konuya değinmek istiyorum. Bu konuyla da alakalı olduğu için. Çocukların tamamen özgür bırakılması acaba doğru mudur, yanlış mıdır? O zaman çocuğun önüne nasıl geçeceğiz? Yani madem ezmeyeceğiz, ceza vermeyeceğiz, işte mükafatla bile neredeyse yönlendirmeyeceğiz çocuğa. Çocuğun iç dinamiklerinin kendi kendine çalışabilmesini sağlayacağız. O zaman Nasıl yapacağız bu işi kısmında ben bugüne havale ettiğim bir bölüm vardı. O da şuydu. Çocuklar duygularında tamamen özgür bırakılması lazım. Aile içerisinde çocuk duygularını tamamen özgürce ifade edebilme, özgürce yaşayabilme serbestiyeti elde etmesi lazım. Sevincini çok rahatlıkla paylaşabilmesi lazım annesiyle. Korkusunu çok rahatlıkla paylaşabilmesi lazım babasıyla. Örneğin okulda yanlış bir şey yaptı ve çocuk ceza aldı. Aldığı bu cezanın karşılığında eve geldi, çocuk babasına bunu paylaşamıyor ise. Çünkü bunu duyan baba zaten çocuğa bir kere daha ceza verecek olduğunun korkusu çocuğun içerisine yerleşmiş ise bu çocuğun gelişiminde, ruhi gelişiminde birtakım sakatlıklar olacaktır anlamına gelir. Çünkü çocuk İçindeki duyguları yaşayabildiği özgür bir aile yapısı var ise... ...o takdirde çocuk kendi ruh dünyasını geliştirebilir. Anneye karşı çocuk öfkelendi ve gidiyor kızıyor anneye. 5 yaşındaki çocuk elini kaldırmış vuruyor anneye çocuk. Anne çocuğun bu öfkesini yaşamasına izin vermesi lazım. Korkmaması lazım. Bu çocuk ileride beni döver diye korkmaması lazım. Çocuk duygularını ne kadar iyi yaşar ise... İleride o çocuk o kadar işinize yarayacaktır. O çocuk öyle bir evlat olacaktır. Evladınız olacaktır artık. Çocukluktan çıkacaktır. Yani huzur göreceğiniz bir evladınız olacak. Çünkü duygu dünyasını tam ifade edemeyen çocuklar içinde ikinci bir kişilik geliştirir ki ikinci kişiliği olan bir çocuk bir anne baba için tam bir baş belası olmuştur. Yalancılığa doğru adım atabilir. Allah göstermesin bir takım zararlı alışkanlıkları edinebilir ve bunu da çok profesyonel bir yalancılıkla annesinden babasından saklayabilir. Çocuğun içini eğer size açamıyor ve açma özgürlüğünde çocukluktan itibaren kazandıramamışsanız o çocuk sizin için sıkıntı bir çocuk olabileceğinden emin olabilirsiniz. İki, dünyası olan çocuk problem çocuktur. Peki hocam bunları yaparken yani çocuğa istediği özgürlüğü verelim ama o zaman nasıl olacak yani davranışları bizim istemediğimiz hale gelir ise? Hayır, oradaki kuralımız da şu, duygularını özgürce ifade edebilecek, yaşayacak ancak davranışında kurallara uyacak. Nasıl olacak bu iş? Kısaca izah etmeye çalışayım. Burada işte önemli olan şu faktör hep karşımıza çıkıyor. Anne baba olmak demek çocuğun duygularını sezebilme yeteneğine sahip olmak demektir. Çocuğu iyi gözlemleyebilmek lazım. Örneğin çocuğunuz sizden bir takım isteklerde bulundu ve siz o istekleri karşılamadığınız için kendisini yere attı ve ağlamaya başladı. Şimdi sizin bir anne baba olarak burada... Hiç heyecana kapılmadan, hiç paniğe kapılmadan iki şeyi gözlemliyor olabilmeniz lazım. 1- Çocuk o sırada bir duygusal yoksunluk içerisinde, duygusal dünyası tatmin olmamışlık içerisinde mi kendini yere attı ve çırpınıyor yerde kafasını yere vuruyor yok anne babasıyla iktidar mücadelesi mi vermeye çalışıyor? Şimdi bir ayırt edelim ayırt etmek için iyi gözlem yapmanız lazım örneğin çocuk akşam yatamadı yatmadı saat 1'de 2'de hala ayakta ondan sonra yattı ve sabah saat 7'de kalktı okula gitti ve çocuğun duygu dünyası e, düzgün değil uyku alanmadığı için çocuk insan stresli olur ve eve geldi sizden bir takım isteklerde bulunuyor ve siz aslında o istekleri karşılasanız da karşılamasanız da çocuk hırçınlık yapıyor. Ve kendini yere attı ve ağlamaya başladı. Tepiniyor yerde. Şimdi bu durumda çocuğa bakışınız şu olması lazım. Bu çocuk duygusal yoksunluktan kaynaklanan bir sebepten dolayı ağlıyor. O takdirde bu çocuğun üstüne sert gidemezsiniz. Bu çocuğa birazcık daha yüklenemezsiniz. Duygusal yoksunluktan kaynaklanıyor ise çocuğun hırçınlıkları veya sizle olan e, münasebeti o takdirde çocuğun o duygularını tamamen doyurmanız lazım. Bir başka örnek daha vereyim. Konu birazcık daha net anlaşılsın belki. Örneğin çocuk annesine olan sevgi ihtiyacının giderilmesini istiyor. Çünkü çocuk böyle iki saatte bir yaşına göre, iki saatte bir, bir saatte bir, üç saatte bir. Annesinin yanına gelmek zorundadır özellikle ilk 4 yaşında. Annesinin yanına gelmek ve annesinin dokunuşlarıyla annesinin sesini duymak zorundadır. O duygu dünyası boşaldıkça anneden hemen geri doldurması lazım. Onun için çocuğu içeriye bırakırsınız bir saat sonra yanınıza gelir bir şey ister ondan sonra geri gider. Aslında o duygusal doyum seansıdır anne ile çocuk arasında. Eğer çocuk duygusal olarak anneye ihtiyacı var o sırada... ...anne de mutfakta habire biraz sonra karşılayacağı misafirlere hazırlayacağı yemekle meşgul ise... ...çocuğu elinin tersiyle çekil kenara diye itiyor ise... ...biraz sonra da misafirler geldi ise... ...misafirlerle ilgileneceğim diye etrafında dolaşan çocuğuna hala ilgisizlik gösteriyor ise... ...ve bu çocuk da eline aldığı bir cismi kaldırıp misafirlere atıyor ise... Kızıyor ise misafirin çocuğunun kızının saçını çekiyor ise içeride çocuklarla oyna diye bıraktığınız halde gidiyor içeriği birbirini altını üstüne getiriyor ise bu çocuktaki bu anormal davranış da duygusal yoksunluktan kaynaklanan bir anormal davranıştır. Çocuğun o ihtiyacı giderilmez ise o çocuk o davranış bozukluğunu kalıcı hale doğru getirebilir agresifleşebilir. Bu durumda ne yapması lazım anne? Yani şunu tavsiye ederim keşke misafir anneler çok alınmasa canım seni anladık diye bilseler ev sahibi anneye kendi aralarında kendilerini belki ağırlar iken anneye azıcık izin verseler de anne o çocuk ile içeride birazcık konuşabilse tebessüm edebilse ikna etmek için değil bak çok kötü yapıyorsun ayıp oluyor diye değil bak utanıyorum senden diye değil hayır. İçeriye girseler, bir beş dakika kızıyla oynasa, oğluyla oynamış olsa, o süreyi de misafirler de anlayışla kabul etmiş olsa, o çocuk o bir beş dakikalık annenin kendisine duygu yüklemesiyle normalleşecektir. Eğer alışkanlık haline getirttirmediyse anne. Duygusal yoksunluktan kaynaklanan anormal davranışlar, karşısında anne babanın yapacağı şey, o duygusal yoksunluğa sebep olan olayı, Duyguyu verebilmek. Nedir duygusal yoksunluk? İşte söylemeye çalıştım. Çocuk uykusuzdur, çocuk korkmuştur. Akşam bir rüya gördü annesinin yanına geldi, anne korkuyorum dedi. Anne de ona diyor ki ne var bunda korkacak diyor, git hadi odana yat diyor. Hayır, korkuyorum bir duygusal yoksunluktur. Sevinci ve sevincini paylaşması bir duygusal yoksunluktur. Sevme isteği bir duygusal yoksunluktur. Sevilme isteği bir duygusal yoksunluktur. İlgi isteği bir duygusal yoksunluktur. Çocuk bundan dolayı agresifleşmiş, hırçınlanmışsa, ise anne bunları doyuracak. Hem de şartsız doyuracak. Bak eğer seninle birazcık oynar isem ondan sonra sen de bana şunu yap değil. Şartsız doyuracak, koşulsuz olarak. Saracak, sarmalayacak. Ancak ikinci söylediğim şeye gelir isek. Duygusal yoksunluk dedik bir, ikincisi de iktidar mücadelesi. İktidar mücadelesinde ise çocuk aslında hiçbir duygusal yoksunluğun içerisinde olmadığı halde. Sırf anne babasıyla çocuklar iktidar mücadelesi verirler. Yenebilmek için, annelerine sözlerini geçittirebilmek için hiçbir ihtiyacı yok iken birdenbire kendisini yere atabilirler. Örneğin annesinden kalem istiyor. Masada çocuk yazı yazıyor kırmızı kalemle yazıyor örneğin veya yeşil bir kalemle yazıyor kabı yeşil olan bir kalem mavi yazan ama kabı yeşil olan bir kalemle yazıyor kalemi kaldırdı attı duvara doğru ben yeşil bir kalemle yazmak istemiyorum anne neyle yazacaksın oğlum ben sarı bir kalem istiyorum ama oğlum evimizin içerisinde sarı kalem yok hayır istiyorum. Oğlum yok alamam sana şu anda işte işimiz var, gücümüz yok, var. sarı kalemi nereden bulayım ben kırtasiye nerede? Hayır ben sarı kalem istiyorum. Geldi vurmaya başladı size. Hayır oğlum yapma dediniz siz hala vurmaya devam ediyor. Sonra kendini yere attı ben sarı kalem istiyorum, ben sarı kalem istiyorum. Şimdi bu durumda annenin gözlem yapacağı şey şu. Çocuğun bir duygusal yoksunluktan mı kaynaklanıyor bu davranışı? Şu andaki anlattığım şey hayır. Ya Anneye söz geçirebilmek için bir iktidar mücadelesi veriyor çocuk ben yöneteceğim diyor seni ben istediğim gibi istediğim şekle getireceğim diyor çocuk o takdirde ne yapmamız lazım o takdirde çocuk istediği kadar yerlerde çırpınsın ağlamak çünkü duygudan kaynaklanan bir şey olduğu için ağlıyor görünse bile o çocuk o sırada sadece kaşının altından anneyi izlemek için ağlıyordur bakalım dediğimi yapacak mı diye. Bunun gibi eğer çocuk sadece iktidar mücadelesiyle annesini teslim almak için uğraşıyor ise istediği bir şeyi ama duygu dünyasında derinlemesine boşluk oluşturan bir şey değil sadece istediği bir şeyi anne babasına yaptırabilmek için evin içerisinde terör estiriyor ise çocuk istediği kadar ağlayabilir duvarları yumruklayabilir. Çok rahat ve keyifli bir vaziyette olabilirsiniz. Diyebilirsiniz ki oğlum birazcık başım ağrıyor. İstersen bu yerdeki çırpınma hareketini ben kucağıma alayım. Şu odada yap diye kucağını alın o tarafa doğru götürün. İstediği kadar orada da çırpınsın. Hiç etkilenmeyip hatta hiç etkilendiğinizi yüzünüzün simasıyla dahi göstermeyin. Yani siz eğer o sırada çocuğunuzla Azıcık daha etkilendiğinizi belli eder iseniz o takdirde ağlamaların dozu artacaktır. Anne baba arasında bir çelişki görür ve hisseder ise çocuk yani anne der ise ya yazık değil mi çocuk böyle ağlıyor sen hiç sesini çıkartmıyorsun der ise babaya çocuğun ağlamaların dozu artacaktır. Çünkü orada bir delik buldu o kaleden içeriye girip evin içerisindeki iktidarını sabitleştirmeye çalışacaktır çocuk. Çocuğun ağlamaları duygu dünyasında eksiklikten kaynaklanmıyor ve iktidar mücadelesinden sadece iktidar mücadelesinden kaynaklanıyor ise o zaman çocuğunuzu rahat bırakın. İstediği gibi ağlayabilir, istediği gibi duvarları yumruklayabilir. Eğer ondan sonra çocuk sakinleşmiş ise yapacağınız şey şu ancak hemen çocuğunuzu kucaklayıp sahip çıkmak gel istersen diyerek çikolata yiyelim. Çocuğunuzu yeniden kabullendirmeye doğru gidin. Yani şunu vermeye çalışacaksınız orada, çocuğunuzun kızdığınız taraf veya ilgisiz kaldığınız taraf çocuğunuzun şahsına ait değil, hayır ilgisizliğim benim, senin davranışına alakalı. İstediğin kadar ağla ama ağlaman bitince ben seni yine annenim, gelip yanıma konuşabilirsin, o rahatlık içerisinde bırakmak lazım çocuk. Yani çocuk şunu görmesi lazım, istediğim kadar ağlayayım. İstediğim kadar çırpınayım ama annem benim bu isteklerimi yerine getirmede yani keyfi isteklerimi yerine getirmede kılını bile kıpırdatmaz. Evet dünden yarım kalan yani çocuklara duyguda özgürlük davranışta kural diye bahsetmeye çalıştığımız şeyin birazcık daha deşelenmiş haliydi bu. Bunun içerisinde şuna dikkat edecektik çocuk eğer ağlaması ve çırpınışları duygusal yoksunluktan kaynaklanıyorsa tereddütsüz ve koşulsuz o duygusal yoksunluğu taşıdığı taraf çocuğa verilmesi lazım. Yok eğer çocuk iktidar mücadelesi sadece ortada terör estirmek için ortalığı birbirine katıyor ise ona sakın ola ki şiddetle baskıyla söndürmeye çalışmak değil. Bırakın ağlasın yani. Ağlamalar bitince gelir nasıl yanınıza. Ama duygusal eksiklikse eğer aman dikkat edin çok tehlikeli Duygusal yoksunluktan ağlayan bir çocuğu öyle ağlar vaziyette bırakırsanız vicdanı katılaşır. Onu da hemen hatırlatalım. Evet. Bir reklam arası verdikten sonra tekrardan sorularınızı cevaplandırmaya çalışacağım. Bir ara lütfen. Bu cephede çocuk diye geçmeyin devam edecek. Efendi çocuk deyip geçmeyin devam ediyor. Efendim tekrar merhaba reklamlardan sonra son yarım saatimiz veya 25 dakikalık süremiz içerisinde yine gönderdiğiniz soruları cevaplandırmaya çalışacağım. Ben bütün soruları cevaplandırmak isterim ama yayınımız bir saat bu bir saat içerisinde denk gelen ve Birbirine benzemeyen sorulara veya konumuzla alakalı olan soruları mümkün olduğu kadar seçmeye çalışıyorum. Sorularına cevap veremediğim dinleyicilerimizden de beni anlayışla karşılamalarını rica ediyorum. Bir sonraki soru da şu. Hocam benim 2001 doğumlu kızım, 2005 doğumlu bir de oğlum var. Yani 8 yaşında bir kızı, 4 yaşında da bir oğlu var. Madde 1 diye yazmış dinleyicimiz. Maddi imkanlarımız olmasa dahi çocukların her istediğini yapalım mı? Çocukların isteklerine nasıl davranmalıyım kısmı az önce reklamlardan önceki kısımda belirttiğim gibi. Yani çocuk isteklerini elde ettikçe mutlu oluyor anlamı taşımaması lazım anne babanın gözünde. Çocuğa bir şeyler aldıkça, çocuk bir şeyler elde ettikçe çocuğu mutlu ediyorsunuz diye düşünmeyin. Örneğin ben kendi çocukluk yıllarımı hatırlıyorum. Tüyap Fuarı'nda da çok ilginç bir şeyle karşılaştım. Orada bir müze açılmış, küçük bir müze bölümü açılmış. Çocuklarımla birlikte geziyordum. Müzenin içerisinde çok ilginç bir şey gördüm. Benim çocukluk yıllarımda oynadığım bir motosiklet var idi. Metal bir motosiklet, böyle çok basit yapılmış bir motosiklet. Hatta rengiyle beraber aynı motosiklet el kadar şöyle küçük bir şey. Onu müzenin içerisine koymuşlar. Öyle bir heyecanlandım, öyle bir duygulandım, çocukluk yıllarıma doğru gittim, sağına baktım, soluna baktım, oynadığım o çocukluk yıllarındaki günleri hatırladım. İşte bir süre sonra tekerinin arka tarafında destek olan iki tekeri vardı. Tekerinin bir tanesi çıkmıştı. Ondan dolayı kurup atamıyordum o motosikleti çünkü teker yolda giderken tekrar çıkıyordu, yalama olmuştu. O haller gözümün önüne geldi ve çocuklarda da paylaştım bunu. Ama dikkatimi çeken bir şey oldu o sırada, benim oyuncağım yani o dönemde hatırladığım oyuncaklarım öyle onlarca oyuncak değildi. Yani beni o motosikleti gördüğümde hatırlamama sebep olan en önemli şey oyuncaklarımın çok da sınırlı olmasıydı, çok fazla olması değildi. Yani benim saysam belki 3 tane veya bilemedin 4 tane oyuncağım var idi ama ben bir mutlu çocuk idim. Ve oyuncağımı kırk sene sonra, otuz sene sonra gördüğümde hatırladım ve çocukluk yıllarıma döndüm. Ama şimdi çocuklara bakıyoruz, evin içerisinde oyuncak sepetleri var. Onlarca oyuncak, hatta yüzlere çıkmış oyuncak sayısı. Bu çocuk büyüdüğü sırada bu oyuncaklardan hangi birisini hatırlayacak? Doyamıyor ki çocuk onu al bunu al anne de aldıkça memnun oluyor sonra işte acaba diyor belki kendi kendine iyi mi yapıyorum kötü mü yapıyor hayır hayır iyi yapmıyorsunuz çünkü ne kadar çok oyuncak ile çocuk oynar ise o kadar çok dikkati de dağılır çocuğun çocuğun önünde bir bakıyorsunuz iki dakika bir oyuncakla oynuyor bıkıyor ondan sonra bir başka oyuncağa geçiyor iki dakika öbürküsüyle oynuyor sonra üç dakika öbürküsüyle sonra hepsinden canı sıkılıyor bırakıyor atıyor. Yani bir bal dükkanında çalışan kişi artık bal yemez vaziyetinde olduğu gibi önünde onlarca oyuncak serilmiş olan çocuk da artık oyuncağın da kıymetini bilemeyebilir. Dolayısıyla çocuklara çok oyuncak alarak onların isteklerini yerine getirdiğini ve onların mutlu olacağını düşünen anne baba burada bu yanlışı yapıyor demektir. İki, biraz önce söylediğim gibi çocuğun oyuncak ihtiyacı acaba duygusal yoksunluktan mı kaynaklanıyor yoksa yeni bir oyuncak yeni bir oyuncak yani nefsinin ve isteklerinin peşinde koşar vaziyette mi sizin karşınıza geliyor peki oyuncakla hocam nasıl bir duygusal yoksunluk olabilir ki oyuncak oyuncaktır işte şöyle olabilir çocuk evin içerisinde oynayacağı bir oyun arkadaşı yani kardeşi yok ise duygusal bir yoksunluk içerisinde büyüyen çocuktur bu eğer evin içerisinde kardeşi olmadığı halde çocuk anne babasından da yeterince ilgi alamıyor ise, annenin bir numaralı önceliği çocuğuyla oynamak değil, evin işlerini yapmak ise, o evin içerisindeki çocuk bir duygusal yoksunluk yaşıyordur. Konu komşuyla konuşup, konu komşunun çocuklarıyla çocukta oynama isteği yerine getirilmiyor ise, Çocuk bir parka çıkartılıp parkta oynama isteği yerine getirilmiyor ise o takdirde bu çocuk duygusal yoksunluk içerisinde oyuncağa yönelmiş olan bir çocuktur. Çünkü çocuk öğrendiklerini oyun oynayarak hissetmeye hayatı algılamaya başlar. Babası araç sürüyordur çocuk araç almak ister arabadaki trafiği hissetmek için onu algılayabilmek için. Ama bu illaki oyuncakla olan bir şey değildir bir arkadaşıyla efendime söyleyeyim arka arkaya dizilerek trencilik oynayarak da olabilir. Bir arkadaşıyla birlikte konuşarak da olabilir bir arkadaşına kendi dünyasında hayalimsi bir şeyleri anlatarak hatta ciddi ciddi anlatarak da olabilir. Dolayısıyla çocukların her istediği oyuncağı almalı mıyız sorusuna hayır diye cevap veriyorum hayır çocuğunuzu bir anlamaya çalışın. İsteği acaba size doyamadığı için oyuncaklara mı yöneltiyor? İlgisizliğin içerisinde acaba ilgiyi o metal eşyalardan, plastik eşyalardan mı ilgi almaya çalışıyor? Eğer bunları çocuğunuzun önüne serer iseniz ve çocuğunuzun önüne çokça oyuncak serer iseniz çocuklarınızda dikkat dağınıklığına da sebebiyet verebilirsiniz. Aman dikkat! Dinleyicimizin bu birinci sorusuydu. Bakalım ikinci sorusunda ne var? Kızım 8 Kasım'da 9 yaşına girecek. Üçün sınıf öğrencisi. Derslerinde başarılı ama ödevlerini yapmada uyuşuk. Dersini yapmadan okula gitmez ama çok ağır. Vaktinde yapmıyor. Çok konuşup onu bunaltmak istemiyorum. Bir de okul kıyafetlerini çıkarmada öyle ağır. Bıraksam yatar öylece. Ya da çıkardıklarını toplamada nasıl davranmalıyım? Diye sormuş ikinci sorusunda dinleyicimiz. Şimdi bu da çok geniş bir konu. E, e, önümüzdeki hafta buna daha detaylı olarak girmeye çalışacağım. Şimdi her insanın biyolojik ritmi birbirinden farklı olabilir. Bazı çocuklar bazı yetişkinler de çok sakindir. Çok huzur içerisindedir. İç dinamikleri çok yerleşmiştir. Olaylara baktığı sırada sezebilir, görebilir. Eşyaya baktığı sırada ayrıntılarını hissedebilir. Öyle çok ciddi bir telaşı yoktur. Hayatı hissederek yaşıyordur. Ve böylesi kişiler aslında etrafada huzur ve sekine verirler. Onun yanında oturmak öyle telaşsız, heyecansız efendime söyleyeyim, kaotik bir ortam olmadan bir şeylerin yapılacağının acelesini Hissetmeden, hissettirmeden olan birisinin yanında oturmak insana sekine verir, huzur verir. Yani mesela bu konuyla alakalı Türk tasavvuf ve müzikisine bir bakın. Ne kadar ritimleri yavaştır. Türk sanat müziğine lütfen bir bakın. Ritimleri ne kadar yavaştır. Ama bir de hızlı ritimli olan müziklere bir bakın. İnsanı böyle boğacak gibi olur neredeyse. Çocuklar eğer ritimleri bozulmamış ise... Yani bir anormal davranıştan dolayı böylesi yavaşlamadılar ise eğer fıtratı gereği sakin ve huzurlu ise ama bu bir tembellik değil ise yani anne her işini yaptı anne her işini yaptı her zaman arkasında koştu çocuğun bütün kabiliyetlerini öldürdü. Hiçbir kabiliyetinin gelişmesine izin vermedi. Aman kızım çorabını ben giydireyim. Aman kızım yatağına ben yatırayım. Aman kızım işte şunu ben yapayım. Aman sen şöyle otur kızım diye gittiyse o ayrı. O zaman çocuğun kabiliyetleri gelişmemiş, gelişmemiş kabiliyetli olan bir çocuk ayakkabı çıkartmasında giymesinde bilemez. Bunu ayrı tutmak şartıyla çocuk fıtratından kaynaklanan bir huzur ve sakinlik yaşıyor ise anneye tavsiyemiz de şu ki çocuğunuzu fıtratını bozmayın sinir bozucu bir sakinliğin içerisinde olsa dahi keşke siz de aynı sakinliği evin içerisinde yaşıyor olsanız. Ben birçok annelerle karşılaşıyorum. Şikayetlerin bir tanesinde örneğin şu. Hocam tam kapının ağzına kadar geliyoruz. Biraz sonra okula gideceğiz. 2 dakika vaktimiz kalmış. Gi gi gi çabuk ayakkabı çok sakin. Ben gi dedikçe o sakin hiç umrunda değil sanki ben giydirmek zorunda kalıyorum ondan sonra ayakkabısını, ceketini giydiyorum son bir dakika kalmış okulun zili çalacak geç kalacağız okula sanki o zorlayan ben değilmişim gibi o ceketini giyecek olan okula gidecek sanki kendisi değilmiş gibi umurunda değil hocam. Çok değerli kardeşim son iki dakika içerisinde sen o çocuğun ritmini niye bozuyorsun? Hızlı hızlı hızlı hızlı çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk çabuk niye bozuyorsun? Ve ondan sonra o çocuk artık kendini yaşayamaz vaziyete gelince... ...sizin aceleniz aceleniz acelenizle hayatı algılayamaz vaziyete gelince... ...sonra da şikayet ediyorsun. Hocam bizim çocuk dikkat dağınıklığı var. Dikkati tabii dağınır çünkü çocuk algılayamıyor ki olayları. Acele acil acele. Çocuk şöylece bir kafasını çevirse, ağaca bakmış olsa... ...ağacın üstündeki kuşa baksa, kuşun üstündeki tüye baksa... ...tüyün üstündeki rengarenkliğine baksa... Anne kolundan sürükleyerek götürmeye çalışıyor okula. Çocuk algılayamadı ki onu. Algılama kabiliyetinin önüne geçtiniz. O takdirde anne babalar burada çocuklarına baktıklarında şunu görmeleri lazım. Acaba benim çocuktan istediğim bu acele performans benim bozulmuş ritmim, sıkıştırılmış zaman içerisindeki ritmimden mi kaynaklanıyor? Bu bir. 2, Çocuğumun hiçbir kabiliyetinin gelişmemiş olmasından mı kaynaklanıyor? 3- Acaba çocuğun fıtrat olarak böyle sakin bir fıtrata mı sahip? Bu üçünü gözlemledikten sonra ancak çözüm olabilir. Eğer çocuğun fıtrat olarak böyle bir sakin ve huzur içerisinde bir fıtrata sahip ise aman bozmayın o çocuğunuzun fıtratını. Yavaş, emin adımlarla bırakın, giysin ayakkabısını, siz son iki dakika içerisinde okula götürmeye çalışmayın, son on dakika içerisinde kapının oraya gelin. Yok eğer kabiliyetlerini geliştirmekten kaynaklanan bir eksikliği var ise çocuğunuz, çoraplarını ben giydireyim çocuğum, pantolonunu ben çöküyüm çocuğum, kemerini ben takayım çocuğum, saçını ben takayım çocuğum, şununu ben yapayım çocuğum diyerek çocuğu, bir meta gibi kullandığı iseniz ve çocuk da kendi dünyasını geliştiremedi ise o takdirde yapacağınız şey ise şu çocuğunuzun üzerinden birazcık elinizi çekin. Çocuk birazcık kendi yapacaklarını yapması konusunda fırsat verin. Ve verdiğiniz bu fırsatlar da ilk fırsatlar da sizin istediğiniz şeyleri yapmasında değil hayır kendi isteklerinin yapması noktasında olsun ki çocuk ilk adımları atsın. Yani çocuk ders yapmayı örneğin hiç sevmiyor. Tamam ben fırsat vereyim, hadi oğlum kitabını, defterini, kalemini çıkart, getir, koy masaya yap. Bu da olmadı ki. Çünkü yönetiyorsunuz hala bakın, kitabını, defterini, kalemini çıkart, masaya koy. Bu da olmadı. Çünkü çocuk ders çalışmayı o kadar çok da severek yapan çocuk çok yoktur. Ben de öyle çok severek ders yapmıyordum yani. Ama çocuğunuzun kendisinin istediği bir şeyler konusunda ilk inisiyatifi alması lazım. Nedir o eğer dışarıya çıkılacak ise örneğin dışarıya çıkma eğer hoşlanıyor ise parka gitmekten hoşlanıyor ise veya hoşlandığı bir şeyler var ise o takdirde bırakın çocuğa söyleyin örneğin işte saat 2'de dışarıya çıkacağız kapının önünde hazır olalım. Çocuk 2'ye doğru geldiğinde kendisi kapının önüne doğru geldiğinde kendi ayakkabısını kendisi giymeye çalıştığında işte o sırada dokunmayın. O sırada sakince parmaklarının kıpırdanışı ve ayak şunun bağlayışını izleyin. Efendime söyleyin. bu vakit alsa da izleyin. Tedirgin etmeyin hadi demeyin. Ceketini alması için efendime söyleyeyim vestiyerin üzerine çıkışını bırakın kendisi yapsın. Uzaktaysa yukarıdaysa eğer. Hatta zıplasın zıplasın zıplasın alttan, alttan ceketine vurarak ceketin üst tarafının askıdan düşmesini sağlamasına bırakın izin verin. Kendi isteğiyle kendi iradesiyle gideceği bir yere doğru çocuk motivasyon kazanmış ise bırakın o sırada işlerini kendisi yapsın ilk adım olarak. Evet çocuğun iradesini ve yapabilme kabiliyetini öldürmemek lazım. Diyoruz. Burç de çocuk deyip geçmeyene sorularınız için Burç yazıp boşluk bırakarak 377'ye kısa mesaj atabilirsiniz. Bir sonraki soruya geçtiğimizde Aydın'dan yazmış bir dinleyicimiz Sayın Adem Güneş. Öncelikle faydalı programınız için çok teşekkür ederim. Benim 8 yaşında bir oğlum var. Evet yani 8 yaşı dendiğinde efendilik statüsüne Geçmiş olması lazım gelen bir oğlum var diyor dinleyicimiz. Yine 12 yaşında ve 6 yaşında kızlarım var. 12 yaşındaki bir kız çocuğu da artık o da artık efendi olmuştur. Bir de 6 yaşında. Evet şöyle devam ediyor. Oğlum duygusal çok hassas bir çocuk. Kardeşlerine karşı kıskançlık duyguları var. Bugünlerde yemek iştahı da kapalı İkinci sınıfa gidiyor ve ders çalışmayı, kitap okumayı sevmiyor. Çocuğuma nasıl davranmam gerektiği konusunda şaşırdım. Çok seviyoruz, bu sevgimizi istismar ediyor. Görevini yerine getirmiyor. Biraz mesafeli davranayım diyorum, bu sefer de içine kapanıyor. Yardım ve tavsiyelerinizi bekliyoruz diyor dinleyicimiz. Şimdi üç çocuk babası. 3 tane çocuktan bahsediyoruz, 3 tane ayrı karakterden bahsediyoruz anlamına geliyor yani bu. 12 yaşında bir kız çocuğu var, 8 yaşında bir oğlu var, duygusal bir çocuk ve 6 yaşında. Şimdi ilk önce bu programın ilk başında uzun uza diye izah etmeye çalıştığım şu soruyu ben bu dinleyicimize sormak isterim. Siz bir aile sahibi olarak ailenizin içerisinde haftada bir gün planladığınız, Aile toplantılarınız var mı? İstişare gününüz ayarlı mı? Efendime söyleyeyim bu ayarlanmış olan istişare günü sabitlenmiş mi? Eğer yok ise o takdirde 12 yaşındaki kızınızla sorun yaşayabilirsiniz. İleride de 8 yaşındaki oğlunuzun da duygularını anlamakta kendisini ifade etmekte zorlanmasını da hoş karşılamanız lazım. Çünkü o istişare masası ki Herkesin içindekilerini cebindekilerini etektekilerini etek, eteğindekilerini döktüğü herkesin adaletli bir şekilde orada kendisini ifade ettiği bir ortamdır. Siz kız çocukları genellikle cıvıl cıvıl ve çok da anne babalarına kendisini sevdirebilecek naz makamını iyi kullandıkları için genellikle oğlan çocuklar erkek çocuklar fark edilmeden geri planda kalırlar. İşte buna sebebiyet vermemek için o istişare dediğimiz ortamda çocukları iyi dinlemek, iyi gözlemlemek gerekir. Bu bir. istişareniz var mı diye sormak isterim bu dinleyicimize. Yok ise mutlaka hemen eşiyle görüşüp bir istişare günü belirlemeleri ve kızlarıyla, oğluyla birlikte bir ailenin nasıl yönetileceğini de onlara öğretmek açısından İstişare gününü tespit etmek ve kullanmak lazım bu birincisi İkinci bir şey daha var o çok daha ince ve hassas bir şey o da anne babalar çok defa çocuklarıyla olan iletişimlerinde onlara eşit davranmaya yöneliyorlar yani haksızlığa uğratmamak için çocukları işte kız olsa veya erkek çocuklar da genellikle daha çok oluyor bu. Erkek çocuklar kız erkek ayrımında yine ayırt edicilik yapılıyor ama aynı yaş grubundalar ise özellikle çocuklara eşit davranılmaya çalışılıyor. Halbuki çocuklara eşit davranmak adaletsizliği doğurur. Bir örnek vereyim. Ne demek istiyoruz? Örneğin iki çocuk evin içerisinde kavga yapıyor. Ben bu örneği yine vermiştim. Bu soruyla alakalı olduğu için yeniden vermek istiyorum. İki çocuk evin içerisinde tartışıyorlar. Birbirlerini itiliyorlar, kakalıyorlar ve o sırada masanın üstünde duran bir işte bardak düştü, vazo düştü ve kırıldı. Anne hışımla içeriye giriyor. Ne yaptınız siz? İşte çocuklar birbirlerine atıyorlar suçu. Kaç yaşında? Birisi 8 yaşında, birisi 10 yaşında olmuş olsun. Birisi 8, birisi 10 yaşında. Çocuklar birbirlerine atıyorlar suçu. İşte ben bunu yapmıştım, önce o başlattı, sonra bu başlattı vesaire diye anne de ikisine birden ceza veriyor. Yanlış bir tutum ama diyelim ki veriyor. Gidin odanıza. Çocuklardan birisi odaya gidiyor. Orada kulağına Walkman'ı takmış oynuyor. Öbür çocuk ise kafasını yastığın altına sokmuş ağlıyor. Şimdi anneye sorsanız ne yaptın sen bu çocuklara? İşte ikisine de eşit davrandım ne yapsaydım? Ayrı ayrı bir şey yapmış olsaydım. Evet. Yani siz eşit davranacağım diye duygusal olan çocuğu ezdiniz. Öbür çocuğu da sanki mükafatlandırdınız. Oradan uzaklaşınca çocuk kurtuldu yani sizden kurtulmuş oldu. Anne babalar çocuklara davranış şekillerini çok iyi analiz etmesi, iyi gözlemlemesi lazım ki çocuklarına eşit davranacağım diye adaletsizlik sonucunu doğurmaması lazım. Bu örnekte olduğu gibi 12 yaşındaki bir kızı olan bir baba kendini mutlaka bir gözden geçirmesi lazım. Kızım beni ne kadar idare ediyor, kızım beni ne kadar o cıvıl cıvıl haliyle kendine doğru çekiyor ve bu kendine doğru çekiliş hali oğlum tarafından nasıl fark ediliyor? Ben kızımla içeriye geldiğinde babacığım babacığım diye üstüme zıplıyor, altıma zıplıyor, sağımda solumda geziyor. Sekiz yaşımdaki oğlum bunu beceremez ki. Niye beceremez? Çünkü o kız çocuğuna has bir özelliktir. O da boynu bükük geldi yanınıza. Siz onu görmediniz bile içeriye mutfağa geçtiniz eşinizin yanına. Ne yaptın bugün nasıl geçti günün diye sormaya başladınız ben o çocuk yerinde olmuş olsam tabi ki ablamı da kıskanırım küçük kız kardeşimi de kıskanırım burada çocuklara adaletli davranmak lazım Hazreti Yusuf kıssasında Hazreti Yakub'un Hazreti Yusuf'a davrandığı gibi dikkat edin diğer çocuklarından farklı davranmıştı Hazreti Yakub diğer çocuklarına çok farklı Hazreti Yusuf'a farklı davranıyordu ama bu bir adaletsizlik değil idi çünkü çocuklarının fıtratına göre davranıyordu Hazreti Yakup. Çok yanlış bir düşünceyle sanki çocuklarından birini kayırıyordu, ona ihtimas geçiyordu, ona ayrıcalıklı davranıyordu denilemez Hazreti Yakup'un davranışına. Herkese fıtratı üzerine davranıyordu, bu oldukça önemli ama bizim dakikalarımız doldu. Değerli dinleyiciler, Burs Epem'deydiniz, Çocuk Deyip Geçmeyin isimli programdaydınız. Biz çocuk deyip geçmeyin isimli programımızı hafta içerisinde salı günü saat 11 ile 12 arasında ve ertesi gün çarşamba günü de saat 11 ile 12 arasında yapmaya çalışıyoruz. Eğer vakit bulur gelir radyolarınızın başında olur iseniz bu söyleşimizi bu bilgilendirme programlarını devam ettireceğiz. Efendim haftaya salı günü Burç FM'de saat 11'de sizleri bekliyoruz radyonuzun başına efendim.